Namaz kılanın önünden herhangi birisinin geçmesi doğru mudur, değil midir? Caiz midir, değil midir? A'zübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize hamd olsun, Efendimiz'e salat ve selam olsun. Bizi Amin, dinleyen, izleyen, seyreden bütün kardeşlerimize sevgiyle selamlıyoruz. Namaz kılanın önünden geçilmesi kesinlikle doğru değildir. Evet. Hadis-i şeriflerde namaz kılan kimsenin önünden geçilmesinin vebalini bilseydi şu kadar süre de diye hadis-i şerifler var. Yani o süre e, bildirilmemiş. Yani işte e, ne kadar süre bekleyecek. E, dolayısıyla e, bizim camilerimizde hemen girince arka mahfiller yapılmıştır. Şöyle parmaklı olan evet. kısımlar. Bunun yapılma hikmeti sonradan gelip de ki e, namaz kılacakların önünden geçilmesini sünnette gecikmiş ama sünnet evet. kılacak. Sünnet kılacak. Gider orada kılar. Önünden kimse geçmez sahrada bir yerde, dışarıda bir yerde kılıyorsak bir sütre dikilmesi de sünnettir. Sütrün ölçüsü nedir hocam? Yani e, diyelim ki elinizde şu kadar bir çubuk varsa secdettiğiniz yerin az ilerisine e, onu, onu dikersiniz. Çantanızı çantamız koyar, varsa, Çantanız evet. varsa çantanızı koyarsınız. Yani insanlar geçersen namazın önünden geçilmesin diye. Namaz namaz kılan birisinin önünden geçmek mehkurtur. Evet. Geçmemek. Mümkün olduğu kadar mecbur kalmadığı için geçmemek gerekir. Bunun tabi Zarar talevi var mesela Mescid-i Haram'da veya insanlar veya Mescid'e de, de bazen gayri ihtiyari insanların önünden geçmek durumunda kalıyorlar. İşte orada başka çare kalmıyor. Yani. Bir zorunluk var. Onun dışında geçmemek gerek. Hocam diğer mescidlere herhalde olsa gerek ki namazda kişi dururken geçeceğin anda şart elini kaldırıyor. Ya o da Geçinmemesi doğru konusunda böyle o o <gülüyor> bir da tedbir alıyor. Engel olmaya kadar, en, engel olmaya çalışın diye rivayetler var ama evet. yani namazdayken böyle yapıyor bazıları. Evet böyle yapıyor. Yani o, o da doğru değil. Yani e, Mescid-i Haram'da Mescid-i de yapıyorlar onu. Evet. E, böyle yapılacağına dair de bir şey yok yani. Yani elini uzatıp da engel olacak diye bir şey yok yani.